Kalbin Zümrüt Tepeleri Tekmile Arif Arif, bilen, tanıyan, anladığını doğru ve derince anlayan, görüp hissettiklerini uzun boylu düşünmeye ihtiyaç duymadan hemen kavrayabilen, Değişik agyar mülahazaları karşısında fikir kaymalarına düşmeyecek kadar da sabit kadem olan hak eri demektir ki, bilineceği olduğu gibi bilme, varlık insan ve hadiseleri mahiyeti nefsül emriyelerine uygun anlama, eşyanın perde arkasına muttali olma, hatta bunların ötesinde keşif ve ilhamlarıyla esrar-ı rububiyet, ve esrar-ı uluhiyeti en yüksek ufuktan görme ve duyma, dahası, ilmi tevhide hakkıyla vakıf olma manalarına gelen irfan sözcüğü, beceri, hüner ve eskilerin marifeti akliye, sofilerin de tefekkür, tedebbür, tezekkür ve keşf-ü ilham yoluyla keşfedilip hakikatine ulaşılacağını vurguladıkları, şeriat, tarikat, hakikat güzergahının muhabbetullah, aşkullah, ve ''Şevk ilâ lika illah ufku sayılan ''Marifet'' kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Kalbi ve ruhi hayat yörüngesinde seyahat eden marifet erbabınca Arif, kendine ilahi ve Rabbani sırların kapı araladığı bu bir ilk basamaktır. Seçkinlerden bir seçkin, başkalarının duyup sezemedikleri esrara aşina, bir latife-i Rabbaniye eri, ilmiyle i açık, derinlerden derin bir aşk-ü kahramanı ve can gözleriyle sık sık eşya ve hadiseler ötesini temaşa eden, hak katının gözü sürmeli bir eni süvcelisidir. Bir yanıyla bu mülahazayı ifade sadedinde, Alvar İmamı Hazretlerinin, Arif'in can gözlerinde nuru irfan var olur. Arife avne hüda, Sırrı me'arif yar olur. Sözlerini kaydetmeden geçemeyeceğim. Bir diğer yaklaşımla Arif, Yaradan'ı onun isim ve sıfatları çerçevesinde doğru bilip doğru yorumlayan, varlığın arka planındaki hikmetlere vakıf bulunan, her zaman eserden müessire, fiilden faile intikal etmesini bilen, tabiri diğerle. Nefsini ve onun mahiyetini doğru okuyup doğru yorumlayan ve men arafe nefs'e fakat arafe Rabb'e fehvasınca böyle bir yorumlamayı onu bilip onu tanamaya çevirebilen ve bütün bunlarla vicdan mekanizmasını işletmeye muvaffak olan bir irfan abidesidir. Hakiki arif. İlim mertebesi ve ilim ufku sayılan zihni zilliyetleri aşarak zahiri duyu organlarıyla kavranamayan hakaiqi gaybiyeye vakıf, eşya ve şuunu aşabilmiş öyle bir maverai tabiat, fizik ötesi alemler kahramanıdır ki onun nazarında her ses ondan bir name ve her nesne de ondan bir name mesabesindedir. Alim Meşgul olduğu hususlara dalıp daha ötesini görememesine karşılık Arif zilliyet kaydından sayrılmış Cevheru arazda enfüsü afakta bike mu keyf veraların verasını temaşa ede ede gaybın gaybına ermiş bir bahtiyardır. Böyle bir bahtiyar ne ferahı ferah bilir ne de azabı azap olarak duyar. Sürekli sübhat ve şuâi ile gözlerini açar kapar. Durup dinlenmeden hep onu duyar, onu anar ve Allah der soluklanır. Her aynada istidadına göre onun cemalini müşahede eden, her hadisede onun kudreti kahiresiyle raşeler yaşayan ve kalbinin ritimlerindeki hu sesiyle bir kere daha teyakkuza geçen böyle bir müntehi, caminin ifadesiyle hep biri ister, biri çağırır. Biri talep eder Biri müşahedeye alır Birin bilgisiyle oturur kalkar Ve hep bir der inler alim mümin Sahibi hal arif billah ise Sahibi makamdır Hal değişmeye maruz Makamsa hak inayetiyle hep sabittir Arif'in hali teveccühün teveccühle derinleşip, damlayken derya, zerre iken güneş olması şeklinde de değerlendirilebilir. Evet, Arif o kadar marifetle meşbudur ki, ne dünya umurunun haciyat ve zaruriyatı, ne de uhrevi alemlerin cazibedar güzellikleri, katiyen onu meşgul etmez, edemez ve hele asla ona hüsuf ve küsuf yaşatamaz. Evet, o o kadar hakta fani olmuştur ki, Farkına varsın, varmasın, görenler onu Huluku Azam'ın bir timsali gibi görür ve onu her gördüklerinde de Hakk'ı hatırlarlar. Zira o baktığı her varlığa kendi ufkundan bakar. Herkesi o ufkun sıcaklığıyla kucaklar ve muhtemel kinleri, nefretleri, düşmanlıkları sım sıcak bir muhabbete çevirir. Bir diger zaviyeden Arif, Cenab-ı Hakk'ın efal esma ve sıfat ufku ötesinde, şu aatı ı zat ile mest mahmur, öyle bir hayret ve heyman eridir ki, dünden bugüne kalp ve ruh erbabının ona hep Arif-i Billah demeleri boşuna değildir. Zira onun duygu, düşünce, iş ve hareketlerinde, gözleri her zaman basiretinin emrinde, latife-i rabbaniyesi ve sırrı ötelere müteveccih, dünya ve mafihadan, Dünya ve içindekilerden de adeta habersizdir. Fuzuli merhum bu hususu tavzih sadedinde ne hoş söyler. Hikmeti dünya ve mafihayı bilen Arif değil. Arif odur, bilmeye dünya ve mafiha nedir? Evet sanki o, halkın içinde ve onlarla beraber olduğu aynı anda, ruhu öteler ötesine müteveccih, ''Elem neşrah leke sadrak'' Rahmani tevecühünün masarı olarak öyle vicdani bir enginliğe ermiştir ki her nesneye ruh ve sır ufkundan bakmakta her bakışta rabbani ayrı bir derinliğe ulaşmakta ve damlasını derya, zerresini de güneş haline getirme seyri ruhaniisi içindedir. Bu haliyle o şahsiyeti fanîyesiyle hiç ender hiç olma köprüsünden geçerek her şey olma bahtiyarlığına ermiş bir fenafillah ve beka billah kahramanıdır. Alim ufku itibariyle ilahi, arife billah ise rabbani'dir. İlim alimin ufku ve hali olmasına mukabil irfan, arifin maveralara açık melekuti yanının bir derinliği sayılmıştır. Aslında o ilimlere, fenlere bakar mı, bakmaz mı bilemeyiz ama baktığında her nesneye arka planları itibariyle bakar. İlmi zahir erbabı ise eşya ve hadiselerin neye bakıp neyi gösterdiklerini okumadan daha ziyade bir kısım natüralistlerin yaptıkları gibi sadece kalıplarla meşgul olur da onların özünü ve gayesini göremezler. Göremez de mazmununca âlâ-yı illiyyin yolunda Esfeti safiliğine sukut ederler. <gülüyor> Nazari planda ilim mebadiiden sayılır ve irfan onun ameli bir semeresidir. Arif'e gelince o icmali ilmini ameliyle derinleştire derinleştire, ibadetini ubudiyet-i haliseye, ubudiyetini de ubudeti mahzaya çevirebilmiş öyle bir aksiyon insanıdır ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعْبُدُونَ Ferman-ı Sübhanîsince, Allah'ı dosdoğru tanıyıp bilmeye çalışır ve bu bilgiyi derin bir kulluk şuuru ile tabiatına mal ederek, daha doğrusu tabiatının en önemli bir derinliği haline getirerek, hilkatin gayesi ve fıtratın neticesi istikametinde ölesiye gayretler sergiler. Böyle mütemadi gayretlerle o, Sürekli kendini yeniler. Haktan başka her şeye bütün bütün kapanarak her an ayrı bir neşveyle ona yönelir. Ne celalin cefasına takılır, ne cemalin vefasıyla küstahlığa girer. Her zaman kulluğum başımda billurdan bir taç. Kullukla erilmez payeye erdim. Kapında bu benden hep sana muhtaç. Aç kapını. Tut elimden. ''Ben geldim'' der ve acı tatlı onun her muamelesini kendine sunulmuş bir armağan gibi karşılar. Karşılar ve Arif'in gönlünün gam olmasının gerekli olduğunu mırıldanır ve hep rıza soluklanır. Söyleyen ne hoş söylemiştir. ''Arif'in gönlün huda gam giyin eder çadeylemez, bende iyi makbulünü Mevlası azadeylemez.'' Mutlak zikredildiğinde, Arif sözcüğünden bunlar anlaşılmaktadır ama, farklı irfan seviyelerinin bulunduğu da bir gerçektir. Evet, her marifet erinin temaşa ufku ve ihsas-ihtisas enginliği farklı farklıdır. Bunlar arasında otağını kadem-nazar ufkunun birleşik noktasına kurmuş öyle Rabbâniler vardır ki, bir anı seyyale müşahede ve mükâşefe inkıtağını ciddi bir kopukluk sayarak, ''Seyyidina Hazreti Adem edasıyla dakika fevt etmeden doğrulur, bir kere daha ebedi mihrabına yönelir ve ''Rabbena zalemne enfusene övbesiyle arınarak en içten tevecühlerle esma ve sıfat ötesi şu ı vecih cilasıyla cilalanır ve kendi vehmi renk ve desenini ayaklarının altına alıp haremgâh-ı ilahiye mahrem olduklarını ortaya korlar.'' Bunlar arasında öyleleri de vardır ki, seyrek de olsa, tasavvurlarını agıyar mülahazasıyla kirleterek, yer yer kendilerine husuf ve küsuf yaşatır, zaman zaman ufuklarını karartır ve farklı buutlarda gurbetlere maruz kalırlar. Bu arada öyle müptediler de vardır ki, mütemadî gelgitleriyle gündüzü geceyi iç içe yaşar ve gurbetle inler, kurbetlerle de kıvam soluklarlar. İnsandığını müdrik insan ali himmet olmalı. İmanını salihatla derinleştirmeli, amelinde ihsan ufkunun üveyki olmaya çalışmalı. Marifet yolculuğunda helmin mezid eri olarak irfanını muhabbet ve aşk u ihtiyakla taçlandırmaya gayret etmelidir ki bu hal mukarrabinin ve akrabul mukarrabinin halidir.